Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ashab-ı kiramdan Cabir bin Abdillah radıyallahu anh bir olay naklediyor. Ebu Davud da ve İbn Mace'de hadis olarak bu olayı okuyoruz. Bugün la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen Müslümanlarız elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin getirdiği şeriat onun yetiştirdiği ilk nesil ashab-ı kiramın terbiyesi bizim için de geçerlidir. Herhangi bir şekilde onların dini olan şey bizim hikayemiz olamaz. Olduğu gün dinden çıkarız. Maazallah. Bu hadisi şerifi bütün Twitter kullanıcılarına, Facebook kullanıcılarına, internetten bedavadır diye mail atıcılarına Whatsapp kullanıcılarına, adını şanını şimdi belki bilmediğimiz, yarın onlarcası çıkacak olan, bütün bedava alim yapan, bedava medyacı yapan, bedava bilgiç yapan, bütün organların kullanıcılarına, Müslüman kardeşlerimize ibret için, bu hadisi şerifi takdim etmek istiyorum kardeşlerim. Din ve namus gittiğinde her şeyin gittiği bir değerdir. İnsanların dinleri, namus ve onurlarını internet üzerinden de heba edemeyiz. Elimize mızrak ve kılıç alarak da heba edemeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetine veda edip giderken birbirimize canlarımızın ve onurlarımızın haram olduğunu söyleyerek gitmiştir. Bir insanın onuru dini kadar değerlidir. Dini olmayanın bizim nazarımızda kıymeti harbiyesi olmadığı gibi onuru olmayan da çürütülmüş, çökertilmiş bir insandır. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'ın hadisi şerifini bu perspektiften lütfen hepimiz için özel bir ikaz olarak lütfen dinleyelim. Lütfen bunu özellikle bütün cep telefonu kullanıcıları için, bütün internet uleması için, medrese görmediği halde Whatsapp mezunları için, ilim, tefsir, hadis bilmediği halde, herhangi bir Facebook takipçisi olduğu halde, kendisini alimlerin rakibi olarak görenler için, ve yarın Allah'ın huzuruna hesap vermek için dikileceğine inananlar için, hepimiz için, insanların dinleri, İnsanların ahlakları, onurları, aile içi ve toplumdaki prestijlerine karşı vurdum duymazlığı ve laubaliliğin ayyuka çıktığı, kendisi hariç herkesi yıpratmakta sakınca görmeyen dedikodu fırtınası karşısında imanımızın gidebileceğine işaret eden bu hadisi şerifi hepimiz lütfen ders gibi imanımızın gerektirdiği bir sonuç gibi dinlemeye çalışalım. <gülüyor> Cabir bin Abdullah radıyallahu anh diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir grup arkadaşla bizi bir geziye göndermişti. Bu gezi herhalde turistik gezi değil. Yani bir vazife için çıkmışlardı. Arkadaşlarımızdan bir tanesinin Başı yaralandı, kanıyordu. Kanama halindeydi. Yani rahatsızlanmıştı. Gece bir yerde mola verdik. Mola verip uyuduğumuzda bu arkadaşımız ihtilam oldu. Yani cünüp oldu. Rüyalandı diyoruz biz. Cünüp oldu. Kalktı sabahleyin. Herkes abdest alıp namaz kılacakken ya ben ne yapacağım şimdi gusletmem lazım dedim Soğuk çöl ayazı var ee, arkadaşlarına dedi ki yahu ben günüpbüm gusletmem lazım Ama şimdi suyla da e, gusledersem görüyorsunuz rahatsızım temim etsem olmaz mı dedim arkadaşları da demişler ki, Yahu suyumuz var mı taralarımızda sen nasıl teyemmüm edeceksin? Olmaz teyemmüm olmaz demişler. O da çekilmiş bir ağacın altında soğuk suyla banyo yapmış. Bu banyo yapınca da fena üşütmüş övle olmadan da vefat etmiş. Bu haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iletmişler döndüklerinde. Olayı anladık, bir sahabi cünüp olmuş, sabahleyin banyo yapması lazım, çöl ayazı, eksiden daha soğuk, öldürücü bir soğuk, teemmüm edeyim de zaten yaralıyım, teemmüm edeyim düşünmüş, arkadaşları da herhangi bir bilgileri olmadığı halde, yahu su varken teemmüm mü olur deyip bunu gusletmeye mecbur etmişler, bu da gusletmiş soğuktan hastalanmış ve ölmüş peygamber aleyhisselam efendimize bu olay intikal edinde şu cümleyi kullanmış "Kataluhu, katelahumullah Allah belalarını versin adamı öldürdüler buyurmuş Allah belalarını versin Katalahumullah adamı öldürdüler buyurmuş bilene sormaları gerekmez miydi Bilmek gibi sormak da gerekmiyor mu diye ikaz etmiş aleyhisselam efendimiz. <gülüyor> Aziz kardeşlerim, Bütün telefon allamelerine, internet müştehitlerine, Facebook ulemasına, Twitter ulemasına, Benim Allah'ım var, Rabbim var. Sağımda sonundaki melekler beni kontrol ediyorlar. Dilimle söylesem de, Enter tuşuna başlıp yazsam da, Resim çekip göndersem de, Bu benim vebalimdir, Ve bunu Allah soracak, Diye imanı olan herkes, Ne kadar kadın kocasız kalıyor bu dedikodular yüzünden, Bunlar kıyamet gün ortaya çıkacak, Bu dedikodu fırtınası yüzünden, Nice çocuklar aile şefkatinden yoksun kalıyor. Aileler dağılıyor. Vakıflar, dernekler dağılıyor. Cami imamları arkalarında namaz kılınmaz hale getiriliyor. Ulema beş paralık ediliyor. Kadınların iffetiyle oynanıyor. Hacı efendi yaşlı başlı dede insanlar çapul haline getiriliyor. Ümmeti Muhammed haçlı istilasına uğradığı zaman, Buna bir anlam verebilirdik biz. Verdik de nitekim. Ümmeti Muhammed'in Mescid-i Aksa'sı şu kadar senedir esirdir. Buna da bir anlam verdik, vermek zorundayız. Ümmeti Muhammed'in madenleri, petrolleri, altınları düşmanları tarafından sömürülüyor. Bunun da bir mantığı var. Ama Ümmeti Muhammed'in iman edenleri birbirlerinin onurlarıyla ve iffetleriyle Alimlerinin ilimleriyle, iştihatlarıyla, ellerindeki oyuncaklar sayesinde bu kadar kolay oynayabileceğinin bir anlamı yok bu dünyada kardeşlerim. Allah belalarını versin adamı öldürdüler buyurmuş. Adamı öldürdüler buyurmuş. Kim öldürdü? Tehimmun nasıl yapacaksın sen? Mataralarda suyumuz var. Diyen adamlar adamı öldürdüler buyuruyor. Allah belalarını versin. İki mümin, beraber şirket kurmuşlar, senelerdir çalışıyorlar, bir Twitter'la şirketleri çöküyor. Bir mail, adamın geçmişini harap ediyor, geleceğini çökertiyor. İnsanlar, mahkemelere başvurup haklarını iade ettiremeyebilirler ağlayan kadınlar bunun hesabını soramayabilirler yıllarca medreselerde dirsek çürütmüş koca alim derdini açacak kimse bulamayabilir kitaplarıyla beraber yanıp kül olabilir ama herkesin Allah'ı var Allah var mahşer var Hesap yeri var. Kılın 40 yarılacağı yer var. 40 kere bölünecek her kıl. 40 kere kılıçlamasına bölünecek her kıl. Milimetrik değil. Daha hassas bir şekilde bölünecek kıllar bile. Kıl hücrelerimizdeki fesat tohumları bir gün çıkarılacak. O zaman kim alimmiş, kim cahilmiş, kim Allah'ın belasını vereceği kulu insanların iffetini ve onurunu dedikoduyla çökertmiş o gün belli olacak. Mahkemeler her şeyi çözemeyebilir ama Allah çözecek, çözecek, her şeyi çözecek. Mümin insan dilinin kemiği olan insandır. Diyorlar ya dilin kemiği yok Müminin dili kemiklidir İleri geri konuşmaz Bir duyan olur muhakkak müminin söylediğini Muhakkak bir duyan var müminin söylediğini Her şeyi duyan Allah mümini duyuyor Kafir konuşur Hesap yok kafire Kafir iftira da eder detikodu da eder, ve bunu medyatik hak olarak kullanır, kanun da çıkarır, herkes detikodu hakkına sahiptir der, kişilik hakkı, bilmem ne, zengin için kişilik hakkı olur, fakir için de onun medyatik hakkı olur, eh, herkes kafir mantığı böyle, müminlerin Allah'ı vardır, Celle Celaluhu, mümin yalnız değildir, mümin yasalara ve kasalara bağlı kalmadan Allah'a bağlıdır, Allah'ın murakabesi müminin 24 saat yanındadır. Biz görmüyorsak da Allah'ı o bizi görüyor diye iman ediyoruz. Gözleri gören bir Allah var. Gözün gördüğünü de gözü de görüyor Allah. Dolayısıyla kardeşlerim çocuklarımıza zinanın haram olduğunu öğrettiğimiz gibi, çalmanın haram olduğunu öğrettiğimiz gibi, İnsan onuruyla oynamanın da haram olduğunu söylemek zorundayız. Markete gittiğimizde çocuk olduğu için anlamadan, bu çikolata hoşuma gitti diye alıp yemeye başladığını gördüğümüzde, nasıl irkiliyorsak, parasını vermeden niye aldın bunu yavrum diyorsak, çocuklarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz, onun tıvıtırına tıvıtır, bunun fıtırına fıtır attığı her an, Bakkaldan çikolata çalan çocuğu gördüğümüzdeki refleksi göstermek zorundayız. Bunu ben söylemedim. Bana tweet attılar, ben de tweet attım. Bunlar da çağdaş kavramlar. Ümmeti Muhammed'in bilmediği şeylerdi bunu. Tweet attım, tweet attı, misket attı, misket attı gibi oluyor. Peygamber'in ne buyuruyor senin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yalancı olman için. Başkasının söylediği her şeyi söylemen yeterlidir buyuruyor. Sen adi biri olmasan her söyleneni duymazdın. Her duyduğunu söylemezdin zaten. Ben söylemedim tweet attı. Şeytan da böyle yapıyor zaten. Şeytan da bir tweet atıyor hep. Ta Adem aleyhisselama cennette tweet attı. Burada kalmayı öğreteyim mi sana dedi o da cevap verdi, ne demektir dedi, o ağaçtan ye dedi, bir tweet'e kurban gitti Adem aleyhisselam, hep tweet atılıyor zaten, kimsenin hurma attığı yok, hasbunallahu ve ni'mel vakil, hasbunallahu ve ni'mel bir taş yapı olan, Kudüs'ümüzün, Mescid-i Aksa'mızın, esaretine ağlıyoruz da, İman depomuz olan kalplerimizin ve beyinlerimizin Twitter'a esir olmasını ağlamıyorsak biz zarardayız kardeşlerim. Mümin, mümin kardeşinin arkasında konuşurken Allah onu kestin, öldürdün, sonra da etinden kebap yaptın, yiyorsun, haberin olsun demiyor mu Allah? Herhangi birimizin cep telefonunda veya da bilgisayarında Kaç pirzola var Kaç kebap var Allah bilir Kardeşinin etinden yapılmış Kebapçı dükkanına dönmüş cep telefonlarımız Cevap hazır Bana tweet attı ben de ona attım İblis de böyle yapmıştı Bir tweet atmıştı Bizim ümmetimizin kültüründe Tweet atmak facede gördüm demek var mı ya? gıybet gıybettir her duyduğunu söylemenden daha büyük yalancılık adilik düşüklük olur mu hadisi şerifte her duyduğunu söylüyorsan en adi yalancı sensin o zaman sen anons iletişim merkezi müdürü müsün her gelen senden geçiyor bir kere gıybet ettiğini duyduğun birisi senin web sayfanda nasıl arkadaş olarak kalabilir 30-40 tane takipçim var tamam gelişen dünyada çağdaş bir yöntem bu iletişim yöntemimiz sosyal medya demişler buna herkesin 30-40-100 arkadaşı vardır bir tanesi bir kere yalan bir söz naklettiyse sen onu silmeli yasaklı hale getirmeliydin bu bir kere yalan bir haber iletti birisinden tweet attı bu ağaçtan ye cennette kalırsın diye. normal insanlar bile bunu yani normal müslümanlar namaz kılanlar bile en tehlikeli şeyleri Allah belasını versin böyle demiş bak şu adama diye anlatıyor peygamber aleyhisselamın hanımına anamıza ümmeti muhammedin milyarların anasına söz söylüyor Allah'tan cennetten nasibi olmayan birisi öbür müslüman onu alıyor Vay hain nasıl bunu dedi diye yüz tane arkadaşını iletiyor. Şeytanın bir ağaç tweeti binlerce ağaç oluyor bu sefer. Şeytan bile şaşırdı ya beni de geçtiniz diye o da şaşırdı. Bu kadar o da beklemiyordu. O da bu kadar verimli bir tarlada çalıştığını zannetmiyordu. Bu dedikodu fırtınası çatılarımızı uçuracak kardeşlerim. Namaz da bizi kurtaramayacak. Namaz asla bizi kurtaramayacak. Çünkü kıldığımız namazlar attığımız tweet'lerin ücreti olarak ödenecek kıyamet günü. Yok öyle kelepur. Birisi Allah dostu, zahit bir alim olarak biliniyor. Çok sadaka sahibi bir zengin olarak biliniyor. Onurlu, iffetli bir Müslüman kadın olarak biliniyor. İpi sapı yok, ucu yok, dibi yok, söyleyeni belli değil. Bir tweet atıyor iblis. Kadının onuru, hocanın ilmi, zenginin sadakası, her şey gidiyor. Hatta şaşırmasak, yani olur mu diye tereddüt etsek yeridir zannediyorum. Biri tweet atsa Halid bin Velid İsrail ajanıymış diye. Alim Allah taraftar bulur. Olabilir olabilir. 1400 sene önce İsrail onu kiralamış olabilir mesela. Dedi e ben söylemiyorum tweet attılar. Gökten taş düştü sanki tweet atmışlar. Biz bu kadar ucuz olamayız kardeşlerim biz Kur'an ümmetiyiz ya. Biz Kur'an ümmetiyiz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik. Gıybeti ölmüş kardeşinin etini yemek olarak tanıtan Kur'an'ımız var bizim. Dedikodu yapan cennete girmeyecek diyen Resulullahımız var bizim sallallahu aleyhi ve sellem. Dedikodu tweet, faced atan cennete girmeyecek diyen peygamberimiz var bizim. Ben demedim o dedi. İki yalancının birisisin sen diyor o zaman. Sen demedin ama diyeni alet oldun. Ben öldürmedim, ben parasını verdim, o öldürdü demek gibi oldu bu. Müminlik ağırdır kardeşlerim. Mümin olmak, sıradan olmamak demektir. Kitleden biri olmamak demektir. Müminim, Muhammedun Resulullah dedim, ben farklıyım artık. Gıdam farklı. Giyimim farklı, telaffuzum farklı, gözlerim sansürlü, kulaklarım sansürlü, çile dolu, kontrollü, disiplinli, eziyetli bir hayata evet dedim demektir mümin olmak. Her türlü konuşamam. Her ser, gülene gülemem. Her yolda yürüyemem. İstediğim kadar uyuyamam. Mümin disiplinli insandır. Kardeşlerim ahiret var, kabir var, kabir azabı yok dediler diye, kamuoyu baskısı var diye melekler kabir azabını kaldırmayacaklar. Şimdi bir kampanyada meleklere baskı yapılıyor kabir azabını kaldırsınlar diye. Girdikleri gün görürler azap mı var ne vardı orada. O belli olur o zaman. Nasıl olsa geri gelip de ben şunu gördüm orada diyen olmuyor. Hep de rüyalarda iyi şeyler görülüyor. Tabi canım. Rüyalarda gelin bekliyorum sizin için de yer ayırttım burada cennette diye. Güzel rüyalar güzel oluyor. Kötü rüyasında kimse anlatmıyor zaten. Hasbunallah. Hasbunallah. Allah'a sığınacağımız bir dalganın ortasında kaldık kardeşlerim. Yunus Aleyhisselam'ı yutan balıklardan daha vahşi balıklar yuttu bizi yuvalarımız, eşlerimiz, çocuklarımız, annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz, mümin kardeşlerimiz, şöyle cennet gibi bir ortamda yaşamamız gerekirken, oturup, şu Allah şu İsrail'deki belayı da başımızdan alsa da, huzurlu bir hayat yaşasak diyecek kadar tek belamız o olması gerekirken, yani kendi çocuklarımıza para vererek aldığımız cep telefonları, bilgisayarları üzerinden, Ailemizi çökertiyoruz. Onurumuzu yiyip bitiriyoruz. Bir Ahmet, Mehmet onuru kendisi ölüp gitse bir kişi gidecek. Ümmeti Muhammed'in 30 senede 40 senede yetiştirdiği koca koca alimleri, siyasetçileri, düşünür mütefekkirleri, Ümmeti Muhammed'in birikimi bunlar. Bir tweet'le gidiyor hepsi. Bir git, tweet'le gidiyor. Ama ben demedim. mana tweet attılar. Elbette iblis tweet attı, bu ağaçtan ye dedi Adem aleyhisselama. Hala tweet atıyor. Hala tweet atıyor. Bu ne bu melanettir, gece üçte de çalışır, gündüz üçte de çalışır. Ne susar, ne kilitlenir. İstemiyorum matzabını, senin de diyemiyorsun, geliyor buluyor seni. Bu bir afet. Ama müminler, bu afete alet olmamalıydılar. Niye şöyle gerilip de, Elhamdülillah 30 senedir tek bir müminin aleyhinde bir tweet atmadım. Niye gerilip de böyle demeyelim? Ama şunu diyeceğiz ileride. Bu ümmeti Muhammed'in değerlerinden birisini yıpratan tweet atmış. Bu adam mümin değil, bizden değil. Ümmetin onurunun gitmesinde sakınca görmüş. Ben gavurum demesine gerek yok. Kafir alet oluyor. Ümmeti Muhammed olmanın faturası ağır kardeşlerim. Bu fatura Uhud'da ödenmiş faturalardandır. Uhud faturası muadilleriyle kıyamete kadar ödenecek. Uhud'da Hamza'nın ciğerleri söküldü, bugün de ümmetin büyüklerinin, önderlerinin beyni sökülmeye çalışılıyor. Bunu kafirin yapmasında bir sakınca görmüyoruz biz. Hamza'mız şehit olur, kafir de cehennemini boylar. Müslümanın, öbür Müslümanın beynini kemirmesinde sakınca buluyoruz. Biz dedikoducu bir ümmet değiliz. Kateluhu <gülüyor> kateluhumullahı. Adamı öldürdüler Allah onları kahretsin. Ya, yok öyle bir şey. O hadiste Cabir hadisinde sıkıntı ne arkadaşlar? Seni peygamber bir yere görevli göndermiş. Vazifen ne senin? Orada gidip şu yükü taşıyıp gelmek. Sen teyemmüm fetvası veriyorsun ya? Hoca mısın sen? Alim misin? Ne biliyorsun sen inceliklerini bunun? Olsa olsa adam gusülsüz namaz kılacaktı, istiğfar edip kurtulacaktı eğer yanlış yapsaydı teyemmüm ederek. Ama sen öldürdün adamı. E kalabalıkta da kimin ona teyemmüm yap demediği belli değil, kalabalığa gitti, gürültüye gitti adam. Bize göre, katil Allah katında belli ama. Adamlar peygamber aleyhisselamın görevlisi olarak gittikleri yerden cinayet masasıyla geri döndüler. Ne sayesinde? Ne la. olur mu teyemmüm? Cesareti sayesinde. Tivit dosyasını açıyorsun. Yahu Ömer bin Hattab'ın bu sözünün anlamı yok filanca sahabinin sözü daha doğru maşallah 70 senedir adam ilimle meşgul ya Allah bilir ya resimden görmüştür okuma yazması da yoktur e kardeşim sen Ömer'e cevap vermen için ağrı dağ kadar ekmek yesen yetmez sana gene bir sahabiyi ne cevap veriyorsun sen kimsin sen kimsin Allah bilir ya sabah namazını da bugün kazaya bırakmışındır. Ömer şimdi Rabb'in huzurunda secde halindedir. Sen sabah namazı kılmadın kim bilir kaç gündür. Ömer'e cevap veriyorsun. Ebu Hanife'ye cevap veriyorsun. Bu nedir başımıza gelen kardeşlerim? Aman Allah'ım zinadan korunur gibi hırsızlıktan kumardan korunur gibi afetten korunalım. Çocuklarımızı koruyalım. Eğitim maddelerinden biri bu olsun. Çocuklarımıza ilmuhale öğretir gibi bu asrın belalarına karşı tedbir almayı da öğretmeliyiz. Kardeşlerim bizim için çocuklarımız için üç büyük uçurum var bu uçurumlardan birine düşen, gitti Allah muhafaza buyursun, namaz da kılsan, adamı öldürürsün, namaz da kılsan, oruç da tutsan, Ramazan günü de tweet atıyor insanlar, Ramazan günü tweet atıyor, adamın Ramazan'dan 20 gün önce çekilmiş, mesela filanca görüntüsü var, su içiyor, Ramazan'da tweet atıyor. Aa biz bunu Müslüman zannediyorduk su içiyor diyor. Adamın 20 gün önce Ramazan'dan 20 gün önce çekilmiş resmi. Ya bu yanlış olabilir. E bilmiyorum bana tweet atmışlardı. Tamam, tweet attıysa masum zaten. Bunu haber yok hiç. O tweet'e sen nasıl açık oldun? Gıybet eden, iftira eden, nemime yapabilen dedikoducu bu fırtınada Ağaç gibi sallanmaya başlamış birisi senin Twitter'a nasıl gelebilir? Niye İsrail'li bir Yahudi ajanı senin Twitter'ına abone olmuyor? Niye yapmıyorsun onu? O dışarıdan bu içeriden çökertiyor senin dinini. Hassas olmak zorundayım. Üç büyük uçurum var kardeşlerim. Twitter'ında, Facebook'unda, internetinde, gazeteninde, medyanında, vakıflardaki kavganında, cami bahçesinde oturan ihtiyarların dedikodusunun da üç büyük nedeni var. Birincisi fazla vaktimiz var. Vakit fazlalığı. Teknoloji çamaşırı yıkıyor, bulaşığı yıkıyor, yıkadıktan sonra kurutuyor. Herhalde de katlayıp da ütüleyip de önümüze de koyacak yakında. Kadın boş. At sana bir Twitter şimdi. Haydi bakalım. Çamaşır Twitter'ı. Twitter. Hasbunallah demeliyiz. Elhamdülillah demeliyiz. Bilmiyorum ne diyeceğiz. Eskiden, tabi gençler şimdi bilmiyor. Bir telefon çevirince, karşı taraf cevap vermezse, insanın parmak uçları açırdı. Böyle bir merdiven çevirir gibi çeviriyordun telefonu. Çevir, çevir, çevir. 10 tane numarayı. Parmak ucu açırdı insanın. Şimdi o da gitti. Gözünle bakıyorsun. Aradığın numara çıkıyor. Vakit boş. Boş vakit afettir. Spor da olsa vakitler doldurulmalı. Aksi takdirde her dakikayı iblis bitivitle doldurur. Atar bitivit sen merak etme. Kesinlikle uykularımız ihtiyaç anında başlamalı. Uykusu tam gelmeyen yatağa girmemeli. Çünkü yatakta boş duran bin tane tweet dinler. Zihninde sabah o tweetleri atar. Gece atmazsa arkadaşına eğer. Birinci afet bu kardeşlerim. İnsan boş durmamalı. Boş durduğu an şeytan yanındadır. İki, her insanın bünyesinde Yalan konuşma rahatlığı vardır. Yalan rahattır ve tatlıdır. Çok tatlıdır hem de. Çünkü yalan faturasızdır. Maliyetsizdir. Maliyetsiz olduğu için de, üretebildiğin kadar üretirsin, fatura da yok zaten, vergisi de yok. Zannedilir. İkinci büyük uçurum, yalan uçurumudur. Üçüncü büyük uçurum da kardeşlerim, başkasının işiyle uğraşma rahatlığıdır. Başkasının ölümü kimseyi ağlatmaz aslında. Başkasının parasını harcamak kolay, başkasının namusunu tüketmek de çok kolaydır. Başkasının onuru beş kuruş etmez. İnsanın kendi canı, kendi namusu, kendi onuru çok değerli kendi gözünde. Ama mümin, bütün müminlerin onurunu kendi onuru bilir. Bilmelidir. Çünkü Allah'ın kulları hepsi. Bu üç şey, Twitter'ın çalışma mekanizmasıdır. Boş vakit, ucuz yalan, başkasının zararı. Bilim adamlarımız, psikologlarımız, pedagoglarımız, sosyologlarımız, bu çağın getirdiği bu üç büyük uçuruma karşı, ne tür tedbir alın, alınabileceği konusunda, muhakkak çalışma yapmalıdırlar. Muhakkak ama. Boş vakitler, bu zararları öldürüyor. Herhangi bir şekilde yalan konuşan, maliyetsiz konuştuğu için yalan konuşuyor. Elbette mümin için böyle değil. Çünkü Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor bir insan bir yalan konuşur bir daha konuşur bir daha konuşur o yalan onu harama sürüklediği için sonunda sahtekar bir kul olarak Allah'ın önüne gider yalan günaha günah cehenneme sürükler buyuruyor bizde maliyetsiz yalan yok maliyeti var da Faturalar dijital geldiği için kağıt üzerinde göremiyoruz faturaları. Gelecek fatura bir gün. Faturalar gelecek tabi canım. Şimdi bol bol konuşuyorsun. Ay sonu var ya dört kişi götürüyorlar fatura ödeme merkezine. Yani dört kişiyle fatura ödeme merkezine gidildiğinde kaç paralık yalan konuşulduğu, kaç kontür tükettiği herkesin orada belli olacak. Yalan bedava zannediliyor. Bedava değil de ateşle tartılıyor yalanlar. Ve başkası yok bizde. Biz hepimiz biriz. İnsan kardeşleriyiz. Mümin kardeşleriyiz. Benim hakkımdaki bir tweet'i atarken ben, hangi titizliği gösteriyorsam, herhangi bir mümin hakkında da onu göstermeliyim. Başkasının acısı, benim acım olmadıkça, ben Allah'ın kulu olarak ahirette zor rahat ede. Kardeşlerim, Cabir hadisini unutmuyoruz. Şu internet allameleri, Twitter hoca efendileri, Facebook mücahideleri, mücahitleri var ya, onlar Cabir hadisini unutmuyorlar. Biz, başka bir hadisi daha hatırlayalım. Hepimizin, yüzlerce defa, muhakkak dinlemiş olduğu, bir hadisi şerifi, bu açıdan Bukhari ve Müslim'den bir kere daha dinleyelim. Twitter atarken, Twitter karşılarken, filancanın Twitter listesine girerken, filancayı benim takip ettiklerim arasına koyarken, herkes bu hadisi unutmamalı. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kim ahiret günü dirileceğine, iman ediyorsa, Allah'a imanı varsa, ya doğru söylesin, ya da sussun, ya doğru, ya susmak, ya da, yok ahiret, yok Allah, diyebilirse insan, yok Allah, haşa, yok ahiret, Diyebilirse Twitter serbest. Salla gitsin. Salla gitsin. Hatta ben demedim. O dedi de ben tweet attım. Ona bile gerek yok. Demiş olabilir. Ya da on sene sonra diyecek ben şimdiden söylüyorum onu söylediklerini de de serbestsin. Ama Allah varsa Celle Celaluhu ve ahiret diye bir yer varsa, fel yekul hayran, evli yasmıd, ya hayırlı sözü söyleyeceksin, ya susacaksın, ya da susacaksın, aksi takdirde, arkadaşlar, kardeşler, insanlar, insanlığımızı tüketiyoruz, ahiretimizi batırıyoruz, Ahirette sadece fırından çaldığımız ekmekler karşımıza çıkmayacak. Çaldığımız onurlar da karşımıza çıkacak ahirette. Yiyip bitirdiğimiz şahsiyetler, karakterler de karşımıza çıkacak. Ümmeti Muhammediz aleyhissalatu vesselam ve Rabbimizin huzuruna çıkacağımıza iman ediyor. Büyük bir olasılıkla diriliriz kıyamet günü diyor muyuz? <gülüyor> Büyük bir olasılıkla mı? Bugün yaşadığım gerçek olmayabilir ama dirileceğim gerçektir. Çünkü on dakika sonram yok bu dünyada garantili olarak. Müslüman olmamızın, ahiret iman etmemizin farkı, cep telefonumuzdan görülmediği sürece, Müminliğimizi ispat edemeyiz. Bırak yazdığın kitapları, Ramazan'da verdiğin kumanyaları da bırak. Aç bilgisayarını, son bir aylık girdiğin çıktığın yerleri görelim. Tıvıtlarını, feslerini görelim senin. Bir görelim. Bırak edebiyatı. Biz, ümmeti Muhammediz. Adımlarımız ölçülüdür. Parmaklarımız dijital hassasiyete sahiptir. Daha da ötesindedir. Gözlerimiz filtrelidir harama bakamaz. Kulaklarımız küpelidir. Kulsun yazar küpede. Hesap verecek bu dinlediğin şeylerden dolayı kulak der. Biz iman ediyoruz ki kıyamet günü parmaklarımız konuşacak. Sonra biz ağlayıp sızlayacağız. Lime şehittum aleyna. Lime şehittum aleyna elim elim sen niye aleyhimde konuşuyorsun diyeceğiz kıyamet günü maazallah biz Rabbimizin huzuruna götürüp bunlardı benim tweetlerim yarabbi diyemediğimiz şeyi bu dünyada cep telefonuna koyamayız o dedi bu diyecekti yok bizde çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi nasıl uyardı sen bir yalanı naklediyorsan sen de yalancısın. O demişti diye bir mazeret yok ki. Mümin ölçülü insandır. Kendi onurunu, mümin kardeşinin onurunu, ümmetinin prestijini düşünür. Erimiş ümmetin seviyeli Müslümanı mı olacaksın sen? Hatta ve hatta, ben daha da ileri gidiyorum. Vakıflarımız yardım toplamak için, müminleri teşvik etmek için, Afrika'daki, ağaç, sefil, rezil, rusvay durumdaki, Müslüman kardeşlerimizin fotoğraflarını yayınlarken bile, içim cız ediyor benim. İsrail zulmü altında kahır gören, eziyet gören, mümin bacılarımın, o çirkin resimlerini gördüğüm zaman, İsrail'e milyon kere lanet ediyorum, lanetten çatlayacak hale geliyorum ama, o fotoğraf, dünya basınına da yayıldığında, Müslümanlık, İslamlık kaderi bu olan bir dindir diye anlaşılacak diye ödüm patlıyor. Ege sahillerinde, şişmiş cesedi olan çocuklar, Rablerine masum gittikleri için onlara ağlamıyorum ben. O şişirilmiş ceset benim dinimin cesedi diye ağlıyorum. Belki yüz tane Avrupalı, on sene sonra Müslüman olacaktılarsa da, o görüntüler onları İslam'dan uzaklaştırdı diye yüreğim sızlıyor. Müslümanların merhametini celbetmek için bile, bu tür fotoğraflar yayınlanmalı mı, bu tip tweetler atılmalı mı diye tefekkür ediyorum. Ümmetimin prestiji gittikten sonra, ümmetimin şahsiyeti pazarlık konusu yapıldıktan sonra, Sultanahmet Camisi'nin 36 minaresi olsa ne olacak? Selimiye Camii, 500 kubbeli olsa ne olacak? İnsanın yaşadığı dünyada, insandır onuru kazandıran veya kaybettiren bu dedikodu fırtınası kardeşlerim bu asrın belalarından bir bela olarak karşımızdadır cep telefonları fırlatıp atamayız bilgisayarsız bir hayatımız yok artık şeytan da bilgisayardan fena cep telefonundan fena şeytanı fırlatıp atamıyoruz ki ama şeytana karşı teyakkuzda bulunmayıp Şeytana karşı kulluğumuzu korumayı öğretti bize Rabbimiz. Dinimiz bizi terbiye etti. Dolayısıyla şeytanın tuzağına düşmeden yaşamaya çalışıyoruz. Her tuttuğumuz, her uzattığımızda elimizi, her konuştuğumuzda اوذü billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Niye? E hayatımızın ortağı bu melun çünkü. Şimdi herhalde Euzubillahimineşşeytanirracim ve telefon diyecek halimiz yok telefonu da şeytan gibi kabul edecek zavallı telefonun ne kabahati var nimet üstüne nimet bu sözler de bir cep telefonundan dinleniyordur belki şimdi telefon değil bizim sorunumuz telefonu kullanan akıllarımızda sorun olur telefon Allah'ın nimeti ne büyük nimet hem de elhamdülillah bilgisayar ne büyük nimet ya internet ne kadar büyük bir nimet ama elmadan şarap yaptın mı? Elma nimet olmuyor ki. Üzümü şarap için kullanırsan, e üzüm cehennem depon olur senin. Maazallah. Kardeşlerim, bütün cep telefonu kullanıcıları, Twitter hesabı olanları, Facebook hesabı olanları, Whatsapp hesabı olan kardeşlerimi, El-En'am suresinin 68. ayetini, ezberlemeye, tam namazda zan müsûr olarak okunacak uzunluktadır zan müsûr olarak okumaya şehirlerine bir hoca efendiyi çağırıp Allah rızası için bize bu ayet hakkında bir iki ders yap demeye davet ediyorum <gülüyor> hatta ve hatta belki de ayet el kürsî'nin tefsirini öğrenmeden bu ayetin tefsirini okuyalım derim çünkü ayet el tefsirini manasını bilmeden zamm olarak okusan da şifa olarak okusan da biiznillah fayda eder bu ayetin tefsirini bilmezsek dikkate almazsak hayatımız gidiyor kardeşlerim bir defa maddi huzurumuz gidiyor birbirimize septik gözlerle şüpheci adamlar olarak bakıyoruz herkes birbirinden şüphe ediyor birbirimizin casusları haline geldik aile içinde birbirimize itimadımız yıpranıyor birbirimizin onurunun bekçileri olamadığımızı ispat ediyoruz halbuki aksi olmalıydı el en'am suresinin 68. ayeti ise bugün Rabbimizin hepimizin önüne koyduğu belgedir hiç kimse kıyamet günü bana tweet atmışlardı ben de silmeye vakit bulamadım eşim gördü eşim de şüphelendi o tweetten sonra da eşim araştırdı benim iş yerindeki filan kimseyle görüştüğümü zannetti onun için boşandık. Bu film dizi film olur cennette cehennemde geçmez bu dizi film konusudur kıyamet günü tweetti fifitti yok kulsun ve Allah var o gün. Bir Allah, bir de sen. Yok başka kimse. Tutanak, mutanak da senin ellerin, gözlerin zaten. Rabbimiz, El-En'am suresinin 68. ayetini adeta bu sabah gönderdi gibi taptaze duruyor. Taptaze. Ağzıb بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم olmalarını istersen, الذين يخوضون في hadiseyle yoxuz عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره yoxuz ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد hadiseyle مع bırak. الظالمين صدق الله العظيم Rabbim ne buyurdu? Allah'ın ayetleriyle gelişi güzel konuşanları gördüğünde onların içinde durma. O konu gündemde oldukça onlarla selamlaşma. Yanılır da onların tuzağına düşersen şeytan seni aldatırsa sakın zalimlerle bir arada durmayasın. Senin cep telefonunda o mail bulunmasın, o tweet bulunmasın, El En'am suresinin 68. ayeti, ümmeti Muhammed olmak pahalı kardeşlerim, adın cenneti çok pahalı çünkü, adın cenneti çok pahalı, firdevs çok pahalı, bizim herhangi bir şekilde, Öldükten sonra ya Rabbi bunu Firdevs cennetlerine koy dememiz bir işe yaramıyor. Sipariş cennet yok, kazanılan cennet var. O kazanmak da pahalı, çok pahalı hem de. Hamza ciğerleriyle o cennete, cennete gitti. Musab parçalanmış haliyle cennete gitti. Ümmeti Muhammed olmak zor kardeşlerim. Ne konuşacağımızı, ne dinleyeceğimizi, neyi göreceğimizi elbette Allah belirleyecek. Elbette Allah belirleyecek. Çünkü cennet ucuz değil. Çünkü Muhammed Aleyhisselam, sallallahu aleyhi ve sellem, dillerini, gözlerini ve kulaklarını kontrol edebilenlerin peygamberidir. Disiplinli bir ümmetin peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dır. Laçka, ağzı kontrolsüz, gözü filtresiz, kulağı tamponsuz olanların Muhammed Aleyhisselam diye eteğine yapışacağı peygamber ismen vardır. Pratikte yoktur. Kur'an terbiye içindir. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz o terbiyi kontrol içindir. Biz ümmeti Muhammediz, Dilimiz pahalıdır. Gözümüz değerlidir. Kulağımız hassastır. Parmaklarımız dijitalden daha hassastır. Rabbimizin huzuruna böyle gitmek isteriz. Kardeşlerim, dört parola çıkarmamız gerekiyor. Bu dört parolayla, Belki bu internetteki dedikodu furyasının caminin bahçesinde bile üretmeye ve tüketmeye devam ettiğimiz dedikodunun afetinden belki Allah'ın lütfiyle korunabiliriz. Dört şey, bir, herhangi bir müminin onuru ümmetin emanetidir. 1,5 milyarsak eğer biz 15 yaşında bir kızımızın, 15 yaşında bir delikanlımızın onurunu, ümmetin onuru kabul ederiz. Yeri gelir, Kabe'nin duvarından değerli görürüz bir delikanlının onurunu. Kabe yıkılsa tamiri olur da bir mümin onur yıkılırsa düzelemez diye korkarız. Birinci kuralımız bu. Herhangi bir müminin onuru, erkek olsun, kadın olsun, şahsiyeti, iffeti, namusu, bütün müminlerin emanetidir. Bu ne demek kardeşlerim? Ben demedim. O tweet atmış öbürüne. Tövbe olsun, ben onun tweetine bakmam zaten. Yetmez. Yetmez. Kabe'nin duvarı çöktüğünde, üzülmeyecek miydin sen? Elbette üzülecektin. Bu müminin yüreği, bu müminin onuru da Kabe duvarı gibi. Ya ben suç işlemiyorum. Ben dedikodu yapmıyorum. Dedikodu yapana katılmıyorum. Ama dedikodu yapılıyor. Tıpkı İstanbul sokaklarında, zinanın yayılmasından rahatsız olduğum gibi, Müslümanların dedikoduya alet olmasından ve bir mümini yıpratmalarından da rahatsız olmak zorundayım. Çünkü herhangi bir müminin onuru bütün ümmetin onurudur. Ümmet olmak bu demektir zaten. Başını alıp gitmeye ümmetlik denmez ki. Biz bir arada durduğumuz için Allah bize cennet vaat ediyor. Daha başına çekilip 80 sene namaz kılıp cennete gitmek İsrailoğullarındaydı. Bizde ise dağları secde ettirmek vardır Allah için. Dağlar, ağaçlar, vadiler Allah için secde ettiği gün biz fonksiyonumuzu icra etmiş ümmet olacağız inşallah. İki, dört temel prensiple bu dedikodu fırtınasının karşısında çatılarımızın uçmasını engelleyeceğiz dedik inşallah. İki, gıybet, kardeşinin ölmüş etinden kebap yapmak demektir. Bitti. Böyle iman etmek zorundayız. Böyle iman edersek, bu gıybetse ben yokum bu işte. O attı bu tuttu yok. Allah gıybeti haram etti. Hem de o kadar çirkin bir şekilde haram etti ki, ölüyor kardeşin, sen kesip, baldırlarından kebap yapıyorsun. Ve yiyorsun. Ve bu senin hoşuna gidiyor diyor Allah Kur'an'da Hucura suresinde. Ne kadar çirkin, tiksindirici, iğrendirici bir şey. Eğer Rabbim benim Kur'anında bu kadar tiksindirirse gıybeti, benim cep telefonum çöker bin kere de bir gıybet yapmaz olmalı. Kulağımda ses getirirken de, mesaj alıp iletirken de, telefonun da mümincesi olması lazım. Keşke teknolojik imkanımız olsa da. Gıybet yapınca hattı kesilen telefon üretebilsek. Mühendisler Müslüman olsalardı bunu da üretirlerdi herhalde. İnşallah o da olur da. Hiç olmasın yüreklerimiz devreye girmiyorsa telefonlar devreye girer. Üç. Bu fırtınaya karşı çatılarımızı düşürmemek için, korumak için dört tedbirin üçüncüsü birbirimize karşı hüsnü zan yapmak zorundayız. Gözümüzle görsek bile, ihtimal bir yanlış görmüşüzdür diyebilmeliyiz. Değil, mışlar, mışlar dedi ki, demiş ki, mış ki, bırak bunu, gördüğümüze bile, yanılma payı bırakmak zorundayız birbirimizin bekçisi olmamız, birbirimizin kardeşi olmamız bunu gerektiriyor. Ve dördüncü prensibimiz kardeşlerim, herkes uzmanlık alanında konuşmalıdır. 25 senedir inşaat ustasıysan, her inşaat senin bağırdığın yer olsun. Konuşla serbest. Tuğlalarla konuş, ile konuş demirlerle konuş onlar da sana konuşsun ne derseniz deyin birbirinize ama din konusunda sen sus lütfen sus lütfen ashab-ı hakkında sus Allah'ını seversen ya sen sus ya necisin sen doktorsun hastalarınla konuş ilaçlarla konuş röntgen cihazınla konuş, Kimle konuşursan konuş, serbestsin, hiç sana hesap sormayız, ama, insanların, bedenleriyle ilgilen, onurlarını rahat bırak, şahsiyetlerine dokunma, Asab ı kiram hakkında sen, mesaj verme bize, İmam-ı Azam'ı senden öğrenmeyelim, i̇bn Sinay'ı öğrenelim bak, ona itirazım yok, senin mesleğinle ilgili çünkü, İbn Sina'nın da dinin imanını değil tıbbını öğrenelim senden. Herkes Allah'ın onun önüne koyduğu çalışma alanı ile ilgili serbest konuşmalı. Bu serbestlik de zaten kıyamet günü hesabını vereceğin bir serbestlik. Başı boşluk değil. Bu dört ölçümüz kardeşlerim belki çatılarımızın bu fırtına da uçmasını engelleyebilir. Onurlarımız birbirimize emanettir. Birimizin onuru bütün ümmetin onurudur. Ümmetimizin onuru hepimizin onuru zaten. İki, gıybet ölü eti yemektir. Ölü insan eti yemektir. Üç, birbirimize hüsnü zan yapmak zorundayız. İyilik ihtimalini hiç kapatmayacağız. İyi olma ihtimali hep açık olacak. Dört, herkes branşında konuşsun, gazeteci, git röportajını yap, dine ilave yapma, haber yap, yalan yapma, kadın, Müslüman olarak, sen de dininin sahibisin, ama senin uzmanlık alanın, fıkıh değilse, ahkam kesme, caizdir bu değildir deme, öldürürsün adamı da, Peygamber sana Allah belanı versin der sonra. Öldürürsün kadını dikkat et. Vaktin boş diye, yalan ucuz diye, başkası hakkında konuşmak kolay diye, hesabımız kalkmıyor bizim. Hesap yine hesaptır. Ve o hesabın sahibi Allah'tır. Hele kardeşlerim bir de çarçur ettiğimiz şey Allah'ın hükümlerinden bir hükümse. Dinimizin ayrıntılarından bir ayrıntı ise biz burada Müslümanların onurunu konuşuyoruz. Ağrı'da İstanbul'da Siirt'te, Edirne'de bir Müslümanın onurunu hatta bir insanın onurunu konuşuyoruz. Bu mevzu bahis onur. Resulullah'ın onuruysa eğer, sallallahu aleyhi ve sellem, onun hanımı, Ayşenin onuruysa, vay, Ayşe anamız hakkında, milyonda bir de olsa, eğri büğrü bir ses konuşana, iyi, bugün bir buçuk milyar Müslümanın anası o, Bugüne kadar da milyarlarca mümin, anam dedi Ayşe'ye. Vallahi lazim kıyamet günü. Ayşe hakkında, radıyallahu anha, mini bir dedikoduye alet olanlar, tweetlere atılmış tweetlere atılanlar, balık gibi. O oltalara takılanlar, milyarlarca mümini, anasının onuruyla oynamış birinin, karşısında, onu ezmek için beklerken bulacaktır. Öz annelerimize uzanan dilleri, kesmek istiyoruz da, analarımızdan daha anamız olan Ayşe'ye uzanan diller, bizi uykusuz bırakmaz mı kardeşlerim? İlahiyat fakültesine girmiş olmak, İmam Hatip lisesinde okuyor olmak, ümmeti Muhammed'in, peygamberinin hadisleriyle, oynama hakkı mı veriyor insana? Sen abdestini, taharetini göster bize önce bakalım. Kalbinin taharetini bir görelim. İnternette dolaştığın sayfaları bir görelim senin önce. Kardeşlerim, Allah bizi anlaşılıyor ki, bu büyük fırtına da çatılarımızın uçup uçmayacağı ile imtihan etmek istiyor. Geliniz ümmetimizin onurunu, dinimizin azametini, Peygamberimiz ve ehlibeytinin Baytinin büyüklüğünü, ashabı kiramı, ümmetin büyükleri bu Hanifelerini, Ahmet bin Hambellleri kurban etmeyelim bu işe. Yoksa Allah bizi zalımlarla oturup kalkanlar arasında tutacaktır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.